Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ve Allah dinler Ey Resul Kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah elbette işitmiştir. Çünkü Allah sizin birbirinizle konuşmanızı işitir. Şüphesiz ki Allah, Semi' her şeyi işitendir. Basir, hakkıyla görendir. El-lezîne <gülüyor> min <gülüyor> İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilmelidirler ki onlar o kadınlar kendi anaları değildir. Çünkü onların anaları ancak onları doğuranlardır. Şüphesiz onlar gerçekten çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah elbette afu, çok affedicidir. Gafur, çok bağışlayandır. وَالَّذ۪ينَ يُضَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَهْ ''Fetehrir Kadınlarına zihar yapıp da sonra söylediklerinden dönenlere o takdirde birbirleriyle kadınlarıyla temas etmeden önce bir köle azat etmek borcu vardır. İşte siz bununla nasihat ediliyorsunuz. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. فَمَنْ لَمْ يَجِدِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبِلِ fakat buna imkan bulamayan kimseye o takdirde birbirleriyle temas etmeden önce ardarda arda iki ay oruç tutma mecburiyeti vardır. Artık buna da güç yetiremeyen kimseye ise sabah akşam 60 fakiri doyurma kefareti vardır. Bu hafifletici hükümler Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın hudududur. Bu hükümleri inkar eden kafirler için ise pek elemli bir azap vardır. Ellezine yuhadun Allah ve Resuluhu kubtu kubtu kema kubta'llezine min kabrihim Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin rezil olup helak edildiği gibi helak edileceklerdir. Çünkü doğrusu biz apaçık ayetler indirmişizdir ve kafirler için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Yelmâ <gülüyor> kulli O gün Allah onları hep birlikte diriltecek. Artık yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Allah o yarattıklarını bir bir kaydetmiştir. Halbuki onlar onu unutmuşlardır ve Allah her şeye hakkıyla şahittir. E lem tara enna Allah ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ardı fe la yakunu min necvati illa huwa rabiuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما علموا يوم القيامة. Ennallâhe bi Ey Resulüm! Görmedin mi ki şüphesiz Allah, göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Üç kişinin gizli bir konuşması olsa, mutlaka dördüncüleri odur. Beş kişi olsalar, mutlaka altıncıları odur. Bundan daha az veya daha çok da olsalar ve her nerede bulunsalar, Mutlaka O onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a <gülüyor> emanet وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يفلونها فبئس المصير Gizli konuşmaktan yasaklanıp da sonra kendisinden yasaklandıkları şeye dönenleri hem günah, düşmanlık ve peygambere isyan hususunda birbirleriyle gizlice konuşanları Yahudilerle münafıkları görmedin mi? Sana geldikleri zaman seni Allah'ın kendisiyle selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Halbuki kendi içlerinde eğer peygamber olsaydı bu söylemekte olduklarımızdan dolayı Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü varılacak yerdi. ismi vel Ey iman edenler, birbirinizle gizli konuşacağınız zaman o takdirde günah, düşmanlık ve peygambere isyan hakkında gizlice konuşmayın. Fakat konuşacaksanız iyilik ve takva hakkında sessizce konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan sakının. İnne mennecve mina şeytani liyahzuna'llezine amenu bi <gülüyor> Günah, düşmanlık ve isyan hususundaki gizli konuşma ancak şeytandandır. Ta ki iman edenleri üssün. Halbuki o şeytan Allah'ın izni olmadıkça onlara o iman edenlere bir şeyle zarar verici değildir. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ya eyyühellezine amanu İzâ kıyle lakum tefessahû fil mecalis İzâ kıyle lakum tefessahû fil mecalis Fessahû yefsahillâhu lakum ve ıda kilan şuzu والله بما تعملون خبير Ey iman edenler size Meclislerde yer açın denildiği zaman hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da hemen kalkın ki Allah sizden iman edenleri ve o kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdar olandır. lam rahim. Ey iman edenler Peygamberle gizli olarak konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce fakirlere bir sadaka takdim edin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Fakat sadaka verecek bir şey bulamazsanız artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. E aşfakutum an tukaddimu beyne yedeyne juakum sadakat fe idlem tef'alun ve tâballahu aleyküm faqimus salah faqimus salate ve atuz zekate ve atiyu illaha ve bima Gizli bir şey konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Elem serailen yedinete ve ilau kavmen ghabiballahu aleyhim ma ma hum. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri, o münafıkları görmedin mi onlar net sizdendir ne de onlardandır onlar Bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlar için pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. <gülüyor> Onlar yeminlerini kendilerine bir kalkan edindiler de insanları Allah yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlar için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Onların ne malları ne de evlatları... Allah'tan gelecek azaba karşı bir fayda vermeyecektir. İşte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Yevme yeb'asuhumullahu cem'an feyhlifun lehu kama yhlifun lekum. Yevme yeb'asuhumullahu cem'an feyhlifun lehu kama yhlifun lekum. Allah onları hep beraber tekrar dirilteceği gün size iman ettiklerine dair yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey bir hakikat üzerinde olduklarını sanacaklardır dikkat edin şüphesiz ki onlar yalancıların ta kendileridir şeytan şeytan ala Şeytan onları hükmü altına almıştır da Allah'ı zikretmeyi kendilerine unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdırlar. Dikkat edin, şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne karşı muhalefet edenler yok mu? İşte onlar en zelil, en aşağı kimseler arasındadırlar. Allah, lef-i mahfuzda celalim hakkı için ben muhakkak galip geleceğim, peygamberlerim de diye yazmıştır. Çünkü Allah kâbî, çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. <gülüyor> وإخوانهم أو, او عشيرتهم اولائك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات الفرد من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları veya oğulları veya kardeşleri veya akrabaları bile olsalar Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimselerle dostluk ettiklerini göremez. Onları o halde bulamazsın. İşte onlar ki Allah kalplerine imanı yazmış ve tarafından bir ruh, ilahi bir yardım ile onları kuvvetlendirmiştir. Ve onları işlerinde ebediyen kalıcı oldukları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuştur. Ve onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdırlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah'ın taraftarları gerçekten kurtuluşa erenlerdir.